1272 numaralı konu, Sabit El Bunani'nin kendisinden ilim öğrendiği Enes Bin Mali'ye çok saygılı davranması, Enes Bin maliin ümmü veledi olan kariyesi Cem ile şöyle anlatıyor, Sabit Bunani'nin bize geleceği gün Enes bana, ey kariye, güzel kokunu getir de ellerime süreyim, çünkü Sabit geldiğinde elimi öpmedikçe yakamı bırakmaz, derdi.